Allahu bilahe min Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve selamü ala səydina ve senedina ve şefiğ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa la aalehi wa auladhi wa azwajhi wa ashabhi wa atbaai ajmaa'in. şuhaanek la ilm alana illa ma allamtana. innek anta al-aliim al-hakim. la fahm illa ma Rabb-i şirahli sadri ve yassirli emri vahlu lukdeten min lisani yafkahu qawli ve ufavyutu emri ilallah inna allaha basirun bilibad Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ala وعدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق Sadakallâhul-azîm Ve bellâna Resûluhun Nabiül Hâşimiyül-kerîm Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı Envar-i İmaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle İşlerimizi ıslah ile Dış ve iç bütünlüğüne Bizleri ilâh eyle Tevfikat-ı Bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi yâb eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Terem Müslümanlar, mevizeyi bıraktığımız yerde, haşre dair bir kısım meselelerden bahsediyorduk. Öldükten sonra dirilme, öldükten sonra dirilmenin insan huzuru bakımından, cemiyetin, milletin saadet ve selameti bakımından, insanın daha fazla aktivite kazanması bakımından, daima faal, daima cevval hale gelmesi bakımından ehemmiyeti üzerinde durduk. Kur'an-ı Muhyüs'ü beyanın bu mevzudaki serdettiği delilleri, ispat sadedinde serdettiği delilleri kısaca arz etmeye çalıştık. Ondan sonra, nimetleriyle, asarıyla, vazettiği nizamıyla, vazettiği adaletiyle ve her hadisenin verasında reşatıyla bize hissettirdiği merhametiyle, rahmetiyle, hikmetiyle kendisini gösteren Hazreti Allah'ın haşri getireceğinden bahsettik. Küçük bir hatırlatmadan sonra geçmişi inşallah Teala lütfu ve inayeti nispetinde başta size vaat ettiğim hususları sırasıyla bugün ve önümüzdeki derslerde teker teker intikal ettirmeye çalışacağım. Dünyada her kıymet için bir mizan vaz edilmiştir. Kısaca buna da dikkatinizi çekmiştim. Her şey için onu tartabilecek bir terazi vaz edilmiştir. Ama esas kıymetli şeyler için insanın zekası, insanın dimağı, insanın ruhu, insanın kalbi için bunlar ve bunların amalini, bunların asarını tartabilecek Vezne teraziye getirebilecek ölçü ve kistasyer yüzünde vaz edilmemiştir. Aklın semeresini tartabilecek şeye malik değiliz. Halbuki yediğimiz şeyler kendilerini tartabileceğimiz mizanlar vardır. Memleketimizin içinde vardır, memleket dışında para kuruuna göre bunların ifade ettiği bir kıymet, bir değer vardır. İthalatımız ve ihracatımız bu değerlere göre yapılır. Bunun gibi toprak parçaları dahi tartılır. Bunların da kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Sular tartılır kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Arpa, buğday tartılır. Bunlar için mizan vaz edilir değerlendirilme kıstasları vardır bunların. Her şey değerlendirilir. Ama büyük bir fetanet düşünün. Büyük bir akıl düşünün. Büyük bir kiyaset düşünün. Şekisbir'i düşünün. Hugo'yu düşünün bu kafasının semeresini burada görememiştir. Bir de meseleyi ciddi planda ele alın. Nebinin fetanetini düşünün. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın aklının semeresini düşünün. Namütenahi kalbinin semeresini düşünün. Namütenahi hissinin semeresini düşünün. Bütün nebilerin bu mevzuda onlar için mizan ve terazi vaz edilmemiş bulunan duygularını bir araya getirin inzimam edin bütün bunlar için vaz terazi mizanı düşünün ve sonra hükme varın şu hükme varın ahirette muhakkak bunları ve bunların semeresini tartabilecek mizan ve terazi vaz edilecektir ve ne da'ul mevazine kısta liyevmil kıyameh fermanü ile anlatılan kıyamet gününde kılı kırk yarar şekilde bir mizan vaz edilecektir Değer ifade eden, kıymet ifade eden her şey tartılacak. Ve insanlar tartıya ve teraziye gelen şeyleriyle orada mükafat veya mücazat göreceklerdir. İnsanla dünniyatını tartabilecek mizan bilmiyoruz burada. İçe doğru insanın derinleşmesinde ve derinlikte vardığımız her mesafede veyahut her derecede karşı karşıya kaldığımız bir duygunun ve o duygunun semeresinin tartılmasında bir terazi bilmiyoruz. Yani insanın sırrını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. İnsanın hafasını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. Bütün dünya ve mafiha'ya bir tekme attıracak mahiyette insanı ulvi ve ilahi duygularla dopdolu hale getirecek o duygunun tartılabileceği bir mizan bir terazi bilmiyoruz. O duygu öyle bir duygudur ki o duyguyla insanın bir tek an Mevla'ya müteveccih olması bütün dünya dolusu altınlardan daha kıymetlidir. Kabe'den daha kıymetlidir. Belki dış görünüşüyle içinde yatanıyla değil Ravze'den daha kıymetlidir. Halbuki bunu tartacak insan bilmiyoruz. Belki çok defa bizzat bu duygularla meşbu bulunan bu halin neşvesiyle kendinden geçen insan dahi bunun ne demek olduğunu bilmemektedir. Nasıl bir duygudur ki insan rahatlıkla dünyaya bir tekme vurur. Bağ ve bostanla bir tekme vurur. Adeta ondan o içinde bulunduğu, o dakikada, onunla meşvu bulunduğu, o halden başka hiçbir şeye gönül vermek istemez. İşte bu namütenahi duygusu. Namütenahi arzulama duygusu. Adeta sınırsız bu duygu Burada tartılacak ve ölçülecek bir duygu değildir. Öyleyse bir gün bunun da tartılabileceği bir mizan vaz edilecektir. Burada görüyoruz ki her şey tartılıyor. Bir toprak parçası için dahi mizan vaz ediliyor. Bir kısım kıstaslar getiriliyor. O kıstaslar muhacihasında ona değer veriliyor. Halbuki cihanlara bedel, cihanları hiçe sayan dünya devletlerini hiçe sayan insan içindeki bu derinliklerin ne olduğunu bilemiyoruz her şeyi mizanla vaz eden her şeye bir ölçü koyan Hazreti Allah burada ölçü koyduklarını ölçü koymuştur ölçü koymadıkları şeyi orada tartacak orada mizana getirecek hükmünü orada verecektir İnsanın içi dışından çok derindir İnsanın ledünniyatı dışından çok parlaktır. İnsan, insan olarak derindir. Ama bir kısım nadanlar, şairin ifadesi içinde o mahiler ki deryada gezer deryayı bilmezler. Kendi ledünniyatından habersiz, dünyaya dalmış, masivada boğulmuş gafil insanlar. Bu mevzuda dış görünüşleri esas itibariyle mizana ve teraziye gelmeyeceği için kendileri işlerinden de habersizdir. Cenab-ı Hak bizlere hüşşar kalbi ihsan eylesin. Bizi uyanık eylesin, ikaz buyursun. İnsanın kendi kendisini bilmemesi kadar büyük nadanlık, büyük cehalet olamaz. Biz bilemediğimiz bu içimiz için, muttali olamadığımız ile dünyatımız için mizanın ve terazinin vaz bir gün gelecek. İşte o güne mahşer diyoruz. O güne herkesin iyi veya kötü hesabının verileceği muazene günü, Yevmüddîn diyoruz. Alacaklıların, vereceklerin toplanacağı, mürafa olacağı, iyilikler iyilikle mukabele göreceği, kötülükler, seyyiatlar kötülükle mukabele göreceği veya ceza göreceği, Yevmüddîn dediğimiz. Ve Malik'i de Hazreti Allah olan o günde, İnsanla ve dünyatı içinde mizan vaz edilecek, insanın içi tartılacak, asıl insanın kıymet ve değeri o zaman meydana çıkacaktır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْرِسُ بِهِ نَبْسُبْ İnsanı biz yarattık, içinde neden denli oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. Mefumu muhalifini alalım. İnsanı biz yarattık içinde ne ulvi duyguların oynaştığını kaynaştığını da biliyoruz. İnsanın içini derinlemesine bilen Hazreti Allah, içinden kötü şeyler geçen, öylece sığılaşan yozlaşan, bodurlaşan, semere vermez hale gelen, kalpsiz yaşayan, hissiz yaşayan, bunu Allah biliyor, kupkuru odun gibi mahiyetiyle orada haşredecektir. Yine eski elbisesinin altında zahiren sönük gibi görünen fakat haddrizatında kadresinde ummanların mevçeleştiği çok derin insanlar vardır ki onların içine de Allah muttali ve nikahbandır. Onu da derinliğiyle alacak. Hesaba çekecek, mizan vazedecek ve derinliğine göre hükme varacak. Allahu Teala Hazretleri ona göre mükafat verecektir. Hiçbir esbabı mucibe olmasa. Ah seni takvim sırrına mazhar olan insanın öbür alemde tartılabilmesi için bir mahşere, bir mahkeme kübra'ya lüzum vardır. Hiçbir lüzum Allah'ı bağlamaz, hiçbir vücub Allah'ı mecbur edemez. Fakat Allah'ın hikmeti vardır. Buradaki lütuflarından tutarak gidiyoruz, ötede bize lütufta mı bulunacak, yoksa cezada mı bulunacak, ihsan mı edecek, yoksa Kapta mı bulunacak, buna muttali oluyoruz. Cenab-ı Hak daima bizi hüşşar eylesin, hakikatlerin özüne nihyehban eylesin inşaallah Teala. Muhteşem bir saltanatı var Mevlayi i Zerrattan ta yarata kadar, hiçbir kimsenin müdahale etmesine müsaade etmediği, gayeye matuf ve maksada bağlı muhteşem bir saltanatı vardır. Sizin vücudunuzu teşkil eden atomlardan alın zerreler diyoruz. Ta en büyük alem sistemlere kadar nebülozlara kadar bir gaye ve bir maksat güderek vaz ettiği ve sonra sürdürdüğü muhteşem bir saltanat vardır. Saltanat şundan belli olur. Nereye hangi sahaya müracaat ederseniz ediniz en küçük alemden en büyük aleme kadar onun damgasını mührünü görürsünüz. Bütün dairelerde, atom dairesinde, normal alemi teşkil eden canlılar dairesinde, makro alemi teşkil eden nebulozlar dairesinde hep onun sikkesini ve turrasını göreceksiniz. Ona müracaat edilmeden, onun adı anılmadan, işler ona atfedilmeden izah bulamadığını müşahede edeceksiniz. Göreceksiniz o koskocaman küreler onun vazettiği mizan çerçevesi içinde hareket etmezse birbiriyle müsaademe edecek, çarpışacak. Göreceksiniz birbirine zıt, cazibe ve dafia gibi şeylerle, en küçük cirimlerden en büyük cirimlere kadar her şeyi birbiriyle bağlayan, rapteden ve küçük alemde zerreleri bir araya getirmek suretiyle terkipler yapan, yeni yeni terkiplere giden, Hazreti Allah'ın mührü kendisini gösterdiğini müşahede edeceksiniz. Bu onun muhteşem saltanatını ifade eder. O denli muhteşem bir saltanatı vardır ki, en küçük bir dairede dahi, başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir tek atom aleminde dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir mizan vaz etmiştir. O mizan içinde anlayamadığımız... Fakat cazibe, dâfiâ dediğimiz kanunlarla o icraatını sürdürmektedir. Burada dolayısıyla arz edeyim, bizim kanun dediğimiz şeyler esasen sadece mahiyetlerine muttali olduğumuz, vakıf olduğumuz, hakikatlerini bilemediğimiz şeylerdir. Biliyoruz ki cisimler arasında kitle, mesafe, ağırlık, uzaklık gibi... Bir kısım meseleler mahküsen veya mefcuden, tenasüpten ötürü birbirini çeker veya iter. Bunu kim bulursa bulsun, isterse Newton bu mevzuda bir söz söylesin, isterse Einstein söylesin. Fakat haddi zatında, bu bir cismin diğer cismi çekmesi için esasen kafi bir sebep değildir. Belki başka şekilde izah tarzı bulunmadığından, ve biz bu mevzuda vaz edeceğimiz ilimleri belli kanunlara göre vaz etmemiz gerektiğinden bunu bir prensip olarak kabul ediyoruz. Ama bu prensip doğrudur çünkü sahibi doğru vaz etmiştir. Nereye gidersek gidelim aynı şeyi görüyoruz. Bizi aldatan da budur. İşin esasına gelince cismin cismi çekmesi için hiçbir sebep yoktur. Laf o. Cismin cismi itmesi için hiçbir sebep yoktur. Laftır o. Ama biz zahiren görüyoruz ki çekiyor ve itiyor. Bu ise vakadır. Öyleyse ilim sadece vakayı anlatıyor. İşin niçin ve nedenini değil. İşin hedefini değil, gayesini değil. Binaenaleyh en küçük alemde. İşte bu esrarlı itme ve çekmeler içinde. Yine onun sikkesini görüyoruz. Bir atom yapısı vardır. Etrafında elektronların döndüğü, içinde bir çekirdeğin bulunduğu bir atom yapısı vardır. Proton ve nötrondan ibaret çekirdekte ayrı iki maddeden ibaret bir çekirdek ve etrafında süratle dönen, hele olarak dönen veya ihlili dönen, periyodik dönüşü olan bir elektron vardır. Ama niçin bu dönüyor? Niçin içinde iki tane çekirdek var veya çekirdekte iki tane madde var. Birisi bunun protondur, birisi nötrondur. Bütün bunlarda Allah'ın sikkesini ve damgasını görüyoruz. Böyle olmasında zaruret vardır. Cisimlerin teşekkül etmesi için o elektronun bulunması lazımdır. İçinde protonların birbirini itmesi için pozitif yüklüdür. Çünkü bunlar müsbet yüklüdür. Müsbet yüklü iki cisim yan yana geldiği zaman birisini iter. Niçin iter? Öyle görüyoruz, vaka öyle. Biz bir kanun vazhediyoruz. İkisi de pozitif yüklü olursa birbirini iter diyoruz. Niye iter onu bilmiyoruz. Ama görüyoruz ki bütün kainatta emsal birbirini itiyor. Aynı şeyler birbirlerini itiyorlar. Öyleyse bunun tecridi gerektir. Birbirlerini itmemeleri, atom çekirdeğini parçalamamaları için bir tecrid gerektir. İşte nötronlarla yani ne pozitif ne de negatif hiçbir yük taşımayanla Allah Celle Celaluhu çekirdeği tecrid ediyor. İzolasyon yapıyor. Soğuğu sıcağı geçirmemek için nasıl siz bir izole ediyorsunuz eşyayı? Tecvid ediyorsunuz. Allahu Teala Hazretleri protonlar birbirini itmesin diye araya nötronlar koyuyor. Nötronlarla onları o çekirdekleri birbirlerinden uzaklaştırıyor. Vaz ettiği bir kanunla elektronları onun etrafında çeviriyor. En küçük dairede bunu görün. Sonra insan yapısına intikal edin göreceksiniz ki insan yapısında dahi Allah'ın mührü vardır İnsanın bir tek hücresini başıboş bırakmamıştır hücreyi teşkil eden onu daha evvelki derslerde arı izvamik arz etmiştim hücreye dönecek halim yok bir zarla bir toplazma ile adeta bir kal'e haline getirmiş bir memleket haline getirmiştir üzerinde santrallar bulunan o zar hücrenin içine girecek şeyler mevzuunda karar vermektedir Hücrenin ihtiyacı var mıdır bu gıdaya yok mudur? Karar vermektedir. İçeriye şifre göndermekte. Bir şey göndereyim mi demektedir. Oradan gelen emre göre belli bir noktasından o şeyi içeriye almakta ve hücrenin çekirdeğine göndermektedir. Burada da bir hükümet görüyoruz. Moleküller aleminde, proteinler aleminde, amino asitlerin oynaştığı, kaynaştığı alemde bir hükümet görüyoruz. Bir devlet görüyoruz. Ve görüyoruz ki çekirdeğin içinde DNA ile remz edilen esrarengiz bir kısım moleküller, protein zincirleri, orada bir kısım vazifeler yapıyorlar. Hücrenin yapısı mevzuunda yine RNA ile remz edilen ayrı bir kısım elemanlara bir kısım şifreler göndermekte. Şu işi şöyle yapın diye telkinde bulunmakta Bu onlar orada o hendesi işleri yapmakta. Kimya haneleri faaliyete geçirmekte ve çalışmaktadırlar. Bir hükümet halinde işleyen hücre, en küçük canlılar aleminde bize bir şeyler anlatmaktadır. Bu en küçük alemde dahi tabiatın, tesadüfün parmağı yoktur. Burada dahi muhteşem bir saltanat halinde hüküm ferma olan Allah'ın saltanatı hüküm fermadır. Ve bir gaye vardır. Bu en küçük hücrenin böyle faaliyetinde bir gaye vardır. Diğer hücrelerle baş başa verme, daha büyük canlılar meydana getirme, hususiyle insanı terkip etme, insan canlısını meydana getirme, insan canlısının meydana gelmesinde bir gaye vardır. Ebede uzanmış emeller taşıyan, ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmayan, ebed ebed diye feryat eden, Cennet ve Cemalullah'ı arzu eden insanın yaratılışında da bir gaye vardır. Onda da Allah'ın sikkesini görüyoruz. İnsandan sıçrayalım en büyük kâinat tabakalarına, en büyük sistemlerin nebulozların, belli bir nizam ve intizam içinde hareketlerinde yine Allah'ın sikkesini ve mührünü görüyoruz. Bir fikir vermek için bunlara intikal ettim. Maksadımız şudur, Kainatta bir gaye ve bir hedefe doğru giden muhteşem bir saltanatın hüküm ferme olduğunu görüyoruz. Öyle muhteşem bir saltanat ki her şeyi bizzat kendisi yapıyor, her işe bizzat kendisi mübaşeret ediyor. Bunun dışında zahiren o işi yapıyor gibi görünen esbab sadece adi şartlardan vesilelerden ibarettir. Düşünün ki belki yüz defa dinlemişsinizdir. İnsan ağzına koyduğu bir lokmanın vücudunda en son ameliyye olan hücrelere gıda halinde gitmesine kadar bir sürü kimyevi istihalelerden geçiyor ama insanın kendisi bundan haberdar değildir. Ne karaciğerin, ne akciğerin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne midenin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne bağırsakların esrarengiz faaliyetlerinden, ne hazımdan, ne kanın deveranından, ne muzır gazların dışarıya çıkarılmasından, ifraz edilmesinden, ne de metabolizma artıklarının atılmasından insanın haberi yoktur. Bütün bunlar insanın elinin ulaşamayacağı şekilde, gaybi bir elle, kudretli bir destle idare edilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki hiçbir dairede o muhteşem saltanat sahibi Hazreti Allah, kimsenin müdahalesine imkan vermiyor. Saltanat benimdir diyor. Sikkeyi ben basarım, sözü ben söylerim, hükmü ben veririm, icraatı ben yaparım diyor. Ve bütün bu azim ve cesim icraatında bir gaye güdüyor. Her şeyde bir hikmet vardır. Abbes hiçbir şey göremezsiniz. Her şeyde bir hikmet vardır. Kulağın başının iki yanında olmasında hikmet vardır. İstersen hayalinde kulaklarının yerini değiştir, bir kısım münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Gözlerin burnunun iki kenarında ve bir kemik mahfaza içinde, çukurda, tümsek bir mayette ve bir de bebeği olmada hikmetler vardır. Sen kendi hayalinde bunların şeklini değiştir, münasebetsizliklerle ve sana raci bir kısım zararlarla karşı karşıya kalacaksın. Burnunun bir tümsek halinde Yüzünün ortasında kabarmasında hikmetler vardır. İstersen onun yerini de değiştir. Dizine veya kalçana yerleştir. Göbeğinin üstüne tespit et veya göğsüne meme halinde yerleştir. Bir kısım münasebetsizlikler göreceksin. Çirkinlik olarak gözü tırmalama keyfiyetinden alın da esasen kendi fonksiyonunu yapma veya yapamama hususunda bir kısım münasebetsizliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Kalacaksınız da bu muhteşem Allah sanatı karşısında her işte hikmeti vardır, abes bir işlemez Allah diyeceksiniz. Boşuna iş yapmamıştır diyeceksiniz. Bunun gibi bütün eşyanın harekatında, eşya ve hadiselere nüfuz edebilsek, hadiselerin cereyanında bir kısım hikmetlerin mevcut olduğunu müşahede ederiz. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Hikmet faydaya maslahata uygun keyfiyet demektir. Senin koltuğun altındaki kıllardan, yüzündeki kıllara kadar bir kısım hikmet ve maslahatlar vardır. Ancak bunları araştırdığın zaman görecek ve bileceksin. Eşya ve hadiselere nüfuz eden kimseleri dinlediğin zaman bunlara mutali olabileceksin. İşte kainatın her tarafında, zerrattan seyyarata kadar böyle gayeli hüküm ferme olan Hz. Allah, hiç mümkün müdür ki en muhteşem varlık olan, eşya ve hadiselere nüfuz eden, kainatın zimamdarı haline gelen, her şey üzerinde söz söylemeye sahip bulunan ve Allah'ın izniyle eşyaya müdahale etme imkanına sahip bulunan insanı başı boş bıraksın? Ayhsebul insanu en yütrakasuda. İnsan kendini başı boş mu zannediyor? Herhalde her şeye binlerce gayet takan. Bir meyvenin içine ağza tad verecek, tadı koyan, vücudu besleyen, proteini yerleştiren, vitamini yerleştiren Hazreti Allah, bütün meyvelerin meyvesi, ağaçların semeresi, kainatın ille gayesi ve kendisinin yeryüzünde matmahı, nazarı olan insanı başıboş bırakmasına ihtimal verebilir misiniz? Böyle bir şeye ihtimal vermek insan işi değil, belki hayvan işi bile olamaz en الْاِنْسَانُ suda. كُتْرَكَ سُدَى اَفَحَسِبْتُمَ ma مَا خَلَقْنَاكُمْ ve annakum ileyna la تُرْجَعُونَ Ya siz zannediyor musunuz ki abes yaratıldınız, gayesiz başıboş yaratıldınız, uyuşuk insanlar gibi kalbi çalıştırmayasınız, Hissiyat işler hale getirmeyesiniz, Allah dendiği zaman kendinizden geçmeyesiniz diye yaratıldınız, öyle mi zannediyorsunuz? O hayvanların işidir. Mü'min kalbi kadar dimağı hüşşar. Mü'min dimağı kadar hissiyat hüşşar. Mü'min her an maruz kaldığı hadiseler karşısında o hadiselere ve o hadiseleri meydana getiren zahiri sebep eşyaya nüfuz etmeye çalışan insandır. Mü'min yeryüzünde Allah'ın emin mahlukudur. Bütün eşyada ondan emindir, o da eşya karşısında emindir. Hazreti Ebu Bekir daha Müslüman olmamıştı. Hazreti Zeyd daha Müslüman olmamıştı. O bir Nebi'yi görüp, Nebi'nin rahle-i tedrisi karşısında dize gelip, ondan ders dinleme imkanlarını hayatının sonuna kadar sahip olamamıştı. Hazreti Ebubekir'in sayf rivayetle, Resul ü Ekrem'le karşılaştığı günü bize şöyle naklederler. Müslümanlığa girmesi hususunda çok rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur. Resul ü Ekrem'e, Cenab-ı Hak ey örtüsüne bürünen insan, kalk insanları eğri yolun encamından inzar et. Saadet yolunun encamıyla tebşir et diye ferman edince, kendi kendine düşündü. Ben bu büyük hakikati kime anlatayım? Kime anlatayım ki üstünü kabul görsün? Kime anlatayım ki kalbinde ma bulsun? Aklına ilk defa gelen zat Hazreti Ebubekir oldu. Bu derin, bu esrarlı meseleleri Çocukluğumdan beri beraber oynadığım, arkadaşlık yaptım. beni çok iyi tanıyan Ebu Bekir'e anlatayım. Ebu Kuhafe'nin oğluna. O, bu duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğu dakikalarda Hazreti Ebu Bekir de daha Müslümanlığın reşasını görememiş. Hakikatin lemasına muttali olamamış. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle veya böyle tanıyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor, acaba diyor... Beni meşgul etmeyin, canım koyun <gülüyor> mübarek. Öf. Döşeğin çarşafını yırtacak şekilde depinip duruyor yatakta. Biliyorum diyor. Bu kainatın muhteşem bir sanatkarı olduğunu biliyorum diyor. Doğan şu ayları doğduran ve sonra batıran şu güneşlere hükmeden ve her şeye hükmü geçen bir saniye azamı mevcut olduğunu biliyorum, diyor. Beni yaratan, ahsen-i takvime mazhar eden, tam kıvamında bir varlık haline getiren birisinin mevcut olduğunu biliyorum. Biliyorum ama bunun adını bilemiyorum. Adını ve ne olduğunu bilemiyorum. Bir yaratıcı var ama bunun bana talim edilmesi gerekiyor. Ben bu hissiyatımı... Bu hissiyatımı birine açmalıyım. Şu kainatta her yerde her tarafta sikkesi görülen sanatkar mevzuunda duygu ve düşüncelerimi birine açmalıyım. Kime açmalıyım kendi kendine düşünüyor. Bunu Mekke'de kendisine Emin adını taktığımız Muhammedül Emin'e Emin'i açmalıyım diyor. Aklı erer bu işlere. Derindir öteden beri. Duygularıyla dolup taşarken kendi hisleriyle ve hislerinin hasıl ettiği neşve ile kendinden geçerken derinleştiği bellidir, onu onu açayım." diyor. Ve kalkıyor, Beytullah'a yakın her ikisinin de evi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet hanesi 5-10 dakika içinde varılacak bir mesafededir. Muhammedül Emin'in evine gitmek üzere yola çıkıyor. Muhammedül ül Emin sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir'in evine gitmek üzere yola çıkıyor ve yolda karşılaşıyorlar. Her ikisi gece bir hesap yapmış ve her ikisi bu hesapta isabet buyurmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde ilk tahayyür orada beliriyor. Acaba niçin bu bu vakıtsız saatte yola çıktı? O da öbürü hakkında düşünüyor ve soruşuyorlar. Birbirlerine sual tevcih ediyorlar. Nereye gidiyorsun? O da ona soruyor. Ya sen nereye gidiyorsun? Her ikisi de tertemiz fak duygularının hasılı, semeresi hususu anlatıyor. Ben şöyle düşündüm. Bu kainatın bir yaratıcısı, azam bir saniyi vardır. Her şeyden sikkesi ve mührü görünen bir saniyi vardır. Her iz bir iz sahibine delalet eder. Her yürünmüş olma hali bir yürüyene delalet eder. Her eser bir eser sahibine delalet eder. Bir yerde bir harf görürseniz bir katibe delalet eder. Nasıl olur ki binlerce harfin, binlerce harfin omuz omuza verip bir manzume meydana getirmesi bir şairsiz bir katipsiz olur. Kendi kendime düşündüm. Bu esrarlığı muammanın altından kalkamadım. İçimi sana açmayı düşündüm. Ben bu gece hakla memur edildim. Öteki konuşuyor. Bana bir vazife tavsif edildi. Bana dendi ki kalk... ...sapık insanlığı ayrı yolun en camından inzar et. Ben de bu duygularla yola düştüm. Düşünüyorum şu hissiyatımı... ...şu dolgun ve olgun hissiyatımı... halikin bana yüklediği bu mükellefiyeti kime anlatayım? Olgunlaşmış... ...düşünmüş bir mesafe kat etmiş, belli bir seviyeye gelmiş, bir noktaya yükselmiş olgun ruh. Elini sinesine götürerek Hz. Ebu Bekir, ''Bana ey Allah'ın elçisi, bana telkin et'' bunu demektedir. Halik'i arama, Halik'i bulma, hakkında bir hükme varma illa Kur'an-ı Kerim'in içinde değildir. Büyük basar ve basiretler, eşya ve hadiselere nüfuz etmek suretiyle o mevzuda, Doğruya yakın bir hükme varabilirler. Doğruya yakın hükme varmıştı Hazreti Ebu Bekir. Küçük bir yanlışını veya eksiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasih buyuracak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtecekti. Onun sani diye, halik azam diye, muhteşem sanatkar diye gökte ve yerde aradığı şeyi kendi benliğinde dahi kenzen bilinecek şekilde La ilahe illallah Resulullah la ifade edecekti. Eşya ve hadiselere bakan herkes içte ve dışta onun sikkesini ve turrasını görecek. Görecek kendisinin başıboş olmadığını anlayacak. Anlayacak şu hükme varacak. Beni burada başıboş bırakmayan Hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız bırakmayan, kabre girdikten sonra da orada beni başıboş bırakmayacaktır. Her baharda bütün mahlukatı haş ve neşrettiği gibi, hevam ve haşeratı, otu, ağacı ve meyveleri yeniden ihya ettiği gibi, beni de, ben orada çürüdükten, eski zerrelerim çekirdek olduktan sonra yeniden ihya edecek, acı, tatlı hayatın hesabını soracak, İyiliklerin mükafatını ve kötülüklerin de cezasını verecek bir dar ahiret açacaktır. Bu arz ettiğim şeyler neye delalet ediyor? Evvela saniye azamın mevcudiyetine delalet ediyor. Gökte ve yerde Allah'ın hükmünün hakim olduğuna delalet ediyor. Sonra bu nizamı vaz eden Allah'ın böyle bir nizamı yeniden vaz etmeye muktedir olduğuna delalet ediyor. Bu saati yapan, bu saati bozar, yeni bir saat yapar, buna da delalet ediyor. Saniyen, en küçük, en cüzi şeylere, senin burnun gibi küçük bir varlığa binlerce hikmet takan, içindeki mukozasıyla, tenefüsüyle tenefüs ettiğin havayı nemlendirmesiyle, Binlerce vazife yapmasıyla ve bir burun mütehassısını arz etmiştim daha evvel. Ey muhteşem sanat, senin karşında kemali hürmetle secdeye kapanıyorum dedirten. Sadece burnuna binlerce hikmet takan Hazreti Allah. Binlerce burun manasını taşıyan, göz manasını taşıyan, senin ulvi mahiyetini abes yaratır mı Hazreti Allah? Kabirde çürümeye terk eder mi seni Hazreti Allah? Belli ki en küçük şeylerde binlerce hikmetle kendisini gösteren Hazreti Allah seni de haş ve neşredecek, sevapla cennete koyacak, muhafaza buyursun sizi ve bizi veya bir kısım kimseleri günahlarından ötürü ikab edip cehenneme koyacak. Ve yine görüyoruz ki en zayıf, en fakirlere şu kainatta çok mükemmel olarak bakılıyor. En çelimsiz, elsiz, ayaksızlar, kötürümler çok rahatlıkla besleniyor. İradesiyle işi karıştıran, iradesini istimal etmekle işe yanlış müdahale eden, insanların yanlış müdahaleleri bertaraf edilecek olursa, en çelimsizlere, en takatsızlara, en acizlere, en zayıflere ve nehiflere çok güzel bakıldığını görüyoruz. Bir hücreye alın yine ele. Hücre küçük bir varlık insanı teşkil eden en küçük varlık. Yumurtadan amipe ondan insanın vücudunu teşkil eden ancak mikroskopla görülebilen küçük canlıya kadar gayet rahatlıkla kerimane ve rahimane beslendiğini görüyoruz. Bir hücrenin eli ayağı yoktur, bir hücrenin açık ağzı yoktur. Bir hücrenin metabolizmayı dışarı artıklarını dışarıya atabilecek makadı bir açığı yoktur. Ama bununla beraber Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri siz öyle deyinizah edin. Yalancı eli ayağı vardır. Yalancı ağzı vardır. Yalancı makadı ve mahreci vardır. Her şeyi bunlarla yapar. Mikroskopun altında durumunu müşahede ettiğiniz zaman, kendisine gidecek minnacık bir gıda karşısında durumunu tetkik ettiğiniz zaman Hayretinizden kendinizden geçersiniz. Bir de bakarsınız gıdasını yakalamak için yalancık iki tane el meydana geliverdi. O yüz yuvarlak yumurta gibi varlıkta veya uzunca çubuk gibi fakat yine elsiz ayaksız o varlıkta veya kavsi ay gibi hilalimsi o minnacık varlıkta el ayak olmamasına rağmen hemen iki tane el meydana geliverir. Bakarsınız meydana gelen sonradan meydana gelen o ellerle gıdasını yakalayıverdi. Bir de bakarsınız bir ağız meydana geldi. Bir de bakarsınız ayak meydana geldi. Hazmetmek için ayrı bir formasyon, ayrı bir şekil hisar ediyor. Bir de bakarsınız sonra aldığı, hazmettiği, sinesine indirdiği, vücut yapısında yeni temel taşları yerleştirdiği ve ondan sonra eskiyen, üsküyen, yıpranan taşları dışarıya atması lazım geldiği anda bir mahreç meydana geliyor. metabolizma artıklarını çok rahatlıkla dışarıya çıkarıyor. Vücut bu mevzuda ona yardım ediyor. Suhuletle, rahatlıkla hücrenin hayatı devam ediyor. Hücreye intikal ettiğimiz zaman, çok kerim ve rahim olan Hazreti Allah'ın, merhametle bu elsiz, ayaksız, kötürüm varlığı, çok rahat beslediğini görüyoruz anne karnında bir cenine geldiğimiz zaman yine çok rahatlıkla beslendiğini müşahede ediyoruz. Daha telkih yapılmadan, yani aşılanmadan, sperm annenin yumurtasına gelmeden rahimin gıdalarla donatıldığını müşahede ediyoruz. Bir insan vücudunun neye ihtiyacı var? Proteine mi ihtiyacı var? Vitamine mi ihtiyacı var? Demire mi ihtiyacı var? Kömüre mi ihtiyacı var? Neye var? Bütün ihtiyacı olan elementlerin Annenin karnında, rahminin içinde, rahmin cidarlarında adeta gıda petekleri nesk ettiğini göreceksiniz. Testerenin dişleri gibi adeta oraya gelecek ceninin beslenmesi için orası bir bağ ve bir bahçe. Üzüm salkımları adeta sarkmış gibi, hurma salkımları sarkmış gibi, süt memeleri sarkmış gibi bir mahiyet müşade edeceksiniz. Nedir bu acaba? O süperme merhametin ifadesidir orada canlının rahatlıkla hayatını sürdürmesi, neşve nema bulması için, Rahman ve Rahim olan, Kerim olan Hazreti Allah'ın, annenin karnının o karanlık yerinde, orayı o yavru için bir cennet bahçesi haline getirmesinin ifadesidir. Sonra anne karnında, 6 ay veya dokuz ay, belki bazen seneyi ve seneleri aşkın, aynı gıda ile allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onu beslemek suretiyle orada yine Rahmaniyet, Rahimiyet ve Kerim olduğunu göstermektedir. Dünyaya geldikten sonra annesini öyle hükmeder ki gece uykularını terk ettirir. O da seve, seve kalkar aczına, zafına, fakrına rağmen. O kuvvetli anne çocuğun karşısında dize gelir onun arzularını isaf eder. O elsiz ayaksız yürümeyen